Metropolitika kent ve kentilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal, bal, bal, bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayan Mesulnamlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. ...tapusluyor ya. Yani. Kolay kolay. Bezaltı elektrikçiler... ...terk etme teperşe ve pazarı merkezinde. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir metropolitikada da birlikteyiz. Bugünkü konum Aykut Köksal... ...Açık Merhaba. Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir programcı. Merhaba Aykut. Merhaba Kovrancığım. Şimdi bugün birkaç konu üzerinde herhalde... Dolaşacağız. Ee, kritik. İstanbul'da ne olup bitiyor? Evet, kritik günler yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hani her bakımdan mesela bir kötü yönetim örneği olarak ele alırsak taksim projesi saydan evet. inanılmaz bir şey gösteriyor. Yani koruma kurullarında, işte meclis kararlarında, STK platformlarında yani bu tartışmalarla yürüyen garip bir bulamaç halinde. Ee, çok anlaşılmayan bir şekilde yani müthiş bir skandal nasıl bu kadar muğlak kavramlarla konuşulur nasıl bu kadar anlaşılmaz hale gelir ve ve çok dezenformasyon çok dezen, Manipülasyon çok evet. ciddi manipülasyon var zaten biraz da onunla başlayalım istersen. Ben şimdi ilk önce şeye e, biraz e, girelim diyorum. Mesela şimdi Kadir Topbaş şey dedi biliyor musun? Son açıklamasında bu başkonsoloslarla birlikte yaptığı bir şey var işte geçen hafta toplantı. E, bir takım altyapı sorunları ortaya çıktı. Onun için sıra selbiler ve gümüş gözden geçiriyoruz. Bugün mü çıkmış o sorunlar? Yeni bir işte. türemiş. <gülüyor> Yeni bir <mi> kayda olmuş. <gülüyor> çok komik geliyor bana. Yani, çünkü Taksim yani... projesiyle evet. e, aylardır ve aylardır evet. uğraşılıyor. Evet. Ve altyapıyla ilgili saptama çalışmaları evet. yeni mi yapılmış? İşte çok ben de bunu anlayamıyorum. Yani yukarıdan herhalde birileri komut verdiği için altta düşünce felç ediliyor biliyor musun? Böyle bir böcek var hani böyle e, iğneyi batırıyor. Ondan sonra canlı bir e, yiyecek olarak üstüne yumurtalarını yapıyor. Öyle bekliyor. İstanbul'da öyle sanki yani bütün yaratıcı düşünce alanı felç edilmiş ki. Daha belediyenin web sitesinde şey var işte gümüş suyundaki o kavşak. Yani otoyol kavşağı biliyorsun üzerinden bir U dönüşü yapılıyor. Bir de dört şerit yani iki dalış iki dönüş olarak yani iki tane şey şeridi yan yana koyduk. Dört şerit etti. Bir de üstten iki şerit olursa altı şerit ediyor. Onun dışında kaldırım kalmadı zaten gözüküyor. Sıra servilere zaten öyle bir otoyol kavşağının sığmayacağı zaten belli. Yani Ayat bahçesini mi kamulaştıracak? E, sıra Selviler'de küçük bir yürüyüş yapmak yeterli yani oranın ölçeğini görmek için. <gülüyor> Bunu yeni mi fark ettiler? Ama bu ilk değil İstiklal Caddesi'nin taşları şey yapılırken son bu üçüncü defa değiştirmenin gerekçesi olarak da altında tarih tonoz var dedi hatırlarsan. <gülüyor> E peki bundan önce iki kere yapılırken fark edilmedi mi? Hayır. Tarihi tonoz yeni peydah oldu. Yeni çıktı. Tarihi <gülüyor> olduğu için yeni yapıldı herhalde. Evet, evet. Üstelik de o tarihi değil. Yani eğer sözünün zamanında yapılan şeyler tarihi ise beton bir şeydir. Kanaldır. Belediye arşivine gidip Kadir Topbaş. Yani en azından, azından İstiklal Caddesi'nin altında bir Bizans tonozu olmadığını biliyoruz. E tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu çok <gülüyor> eğlenceli bir hal almaya başladı bu İstiklal Caddesi. Çünkü iki defa granit taşladılar da kapladı. Hani bir tanesinde işte Çin malıymış. Sonra Türk malıyla değişti. Falan. Şimdi üçüncüde ben ne gerekçe bulacaklar diye ben çok merak ediyordum. Bula bula olmayan bir şeyi keşfettim. <gülüyor> <Tonos gerekçesini gülüyor> Sanki başlangıçta hiçbir projenin kesiti yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı da araştırma. Aslında yıllardır da o cadde kullanılıyor. O zaman niye taşlar daha önce gömülmedi? Madem tonos tarihiydi. Sözen zamanda yapılan tonos bu kadar tarihiydi. Şeyi söyleyemiyorlar. Çünkü raylar, rayları sökemediler ya. Rayları sökemeyince altındaki beton harme, ...şeyi yapamadılar. Yanlara sadece kaplamayı yaptılar. Böyle olunca ortası bağımsızlaştı ve oynamaya başladı. Bunu söyleyemiyorlar ya da daha fark etmediler. Herhalde dördüncü veya beşinci kere İstiklal Caddesi'nin taşları yapılırsa... ...o zaman fark edecekler sorunu. Gidip de belediye arşivine de Kadir Topbaş sormuyor. Yani daha önce biz burada ne yapmışız? Şöyle bir kesiti falan gösterin bana. Belediye daha önce ne yapmış falan. Öyle bir hafıza da yok. Ben yanlış anlamıyorsam <gülüyor> bu mevcut olan taşlar döşenirken de yükleniciye iki kez yaptırıldı o iş. Aynı yani, yüklenici. Evet aynı yükleniciye ya yani beğenilmedi bir birtakım sorunlar çıktı. Bunlar yerinden oynadı. Bir ara işte müteahhite kızıldı. Yani kızıldı yüklenici. evet. Ve yani Aha. eminim müteahhit zarar etti bu işten. Ama yok bu danışıklı dövüştü. Ondan sonra Süleyman restorasyon işini verdiler ki. Aa, öyle mi? Oradan mı kurtardı? <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zaten yani o kamuoyunu aldatmak için. Çünkü bu müteahhit Alim Kütgürt'ün zamanında Gürso İnşaat yani şeyi almıştı biliyorsun. Bütün <gülüyor> e, e, harbiye e, ve hatta talimhanenin bütün, yayalaş... bütün bu işleri yani e, kaldırım işlerini üstlenmiş firmaydı. Ha, a, a, çünkü e, biliyorsun belki bu projelerle çok ilgisi var Taksim. Projesini konuşuyoruz. almit Gürtün'e da geleneğe uygun olarak yani Sözen zamanından ve Tayyip Erdoğan zamandan gelen bir gelenek olarak. Taksim yani siyaset üstü bir gelenek, gelenek olarak. Doğru altını çizelim mi? Siyaset. Siyaset. Evet. siyaset üstü bir gelenek olarak. Evet. Ya da Türkiye'nin e, şey e, siyasetinin tabii, tabii, bir özelliği var. olarak, tabii, tabii, evet, tabii, tabii. rejiminin bir özelliği evet. olarak bu tünel yapma şeyini devraldı. Evet. Almift Gürtün'e da bunu 550 proje için yani 1453 2003 dikkat edersen 550 tane projeyle İstanbul'u taşlandırmak istedi. İşte Kalon bir katalog hazırladı. E, moda, moda sahil yolda o 550 projeden biriydi işte. i̇şte evet evet daha neler ne cevherler var. Bence hepsini e, tekrar tekrar e, açmak lazım. Bu 550 projeli kocaman bir katalog çıktı. O katalogun içinde bu Dalış Tünelli Tayyip Erdoğan'ın çok sevdiği proje ya da Kadir Topbaş'ın bugün yapmak istediği projenin zaten Alim e, versiyonu var. Tamam mı? Daha önce işte bir tek... Sözen versiyonu vardı. Sözen zamanı vardı. Ee, İlk versiyon Sözen da, zamanında ortaya Dalan çıkmış. zamanında aslında bir grup bu Dalış Tünelli şeyini yapmıştı. Dalan hani bu Hı -hı. E, maketleri sergilenen e, Mimar Sinan demeyelim evet. o zaman. Akademide sergilenen o e, Yok, kötü Dalan zamanında Mimar Sinan'da artık. Evet Mimar Sinan'da. Orada sergilenen e, projeler arasında bu Dalış Tünelli olan da vardı. Sonra fırsattan istifade Sözen iktidara gelince e, bir grup insan bu projeyi tekrar e, yapmak istedi ki bu Maçka Parkını falan mahveden akademisyen, e, akademisyen Teknik, Üniversitesi. <gülüyor> Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin akademisyen. Evet. Yeri. Yani Tayfer Doğan'ın kucağında miyim bulduğu proje aslında e, Sözen'in evet. zamanında geliştirilen, sevgili Mete Tapan'ın da önayak olduğu genel sekreterlik ben, olarak... ben o sırada ben o sırada <gülüyor> bilmeden bir gaf yapmıştım. Şunu, bunu hatırlatayım o eğlencelidir. Ee, i̇şte ben o, proje, o zaman o projenin altında kimden imzası olduğuna pek dikkat etmemişim. Ee, bir yerde e, o sözünü ettiğin teknik üniversiteli akademisyen mimarlarla karşılaştım ve e, bir konu nereden geldiyse Taksim'e geldi ve ben de yana yakıla işte şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar Taksim şu hale ya böyle bir, bir Taksim'e böyle yaklaşır mı ve filan. Diye bir, söylemeye başlayıp bir baktım karşımda duvar gibi bir sessizlik ve duvar gibi bakıyorlar bana hiç ses çıkartmadan duvar gibi bakıyorlar <gülüyor> ben o zaman bir şey dedim <gülüyor> ve hemen anladım tabii. Evet ben de genellikle bu tip e, baltayı taşa vurma e, şeylerini çok yaparım e, sütlücem ezbasında yaptım <gülüyor> ama bu konuda e, çok iyi bir tecrübem var çünkü sözen zamanında baktım bu proje uygulanacak. Sözen'i vazgeçirmeye çalışıyoruz tamam mı? O zaman da bir diyalog var Belediye Başkanı'yla. Ben çok ısrarcı oldum. Ya Korhan da sen bizi eleştiriyorsun bu kadar eleştirme falan demeye başladı Sözen. Tamam O zaman dedim ben eleştirmiyorum bakın hocaları toplayalım. Bütün şeyleri toplayalım. Onlarla konuşalım. <gülüyor> tamam. Ediyoruz. Peki dedim. Madem e, sen e, bunu şey yapıyorsun ısrar ediyorsun. Dinliyordu çünkü yani. Onun evet Sözen'le bir... şey şey iyi bir ilişkimi <gülüyor> vardı. Evet. Sonra işte böyle dinle yani park oteli konusunda da dinledi. Bunda da dinledi evet. falan. İşte Çağdık ama muazzam bir kalabalık toplandı. Şey. Sözen'in yani daha BD Başkanı'nın arkada bir tane büyük toplantı salonu var. Evet. Briefingler falan orada veriliyor. Bu salonda bir toplantı organize ediliyor. Bütün şey ne kadar mimarlık dünyasında işte akademik yani şey olan titri olan insan varsa orada tamam böyle. Ve işte projede de birer kopyalarını önüne koydum ben hepsini ki dosyanın bakacaklar ve konuşacaklar. Ben şaşırdım kaldım. Hepsi konuşmaya başlıyor. Ay ne kadar güzel bir proje yapmışsınız <gülüyor> <Çok> diyerek. <gülüyor> tamam. iyi, o dalış tünellerini görmüyorlar. Çünkü üç boyutlu düşünemiyorlar. Yani bir orada bir takım çizgiler tarzı var tarzı falan. Tarzı Hemen tarzı. ilk kalıp tabii BD Başkanı'na ne güzel yapmışsınız demek. Baktım sırayla hepsi söz alıyor. Ben yanımdaki hocaları falan dürtmeye başladım. Ya dedim burada bakın istinad duvarları oluyor. Bilmem ne siz farkında mısınız? Gümüşsü Caddesi ne oluyor falan. Fakat hepsi acayip bir şekilde belediyeden herhalde iş alıyorlar. Böyle müthiş övgüler. Sonra meğerse o grupta yani o grubun içindeki insanlarla biliniyormuş zaten. Bir tek biz bilmiyoruz tabii. Bu projeyi yapanlar da oradaymış. Ee, ama şöyle bir şey oldu. Tabii e, burada ha hakkını yememek lazım. Gözüm sağlam eğer o zaman yani şey rektörüydü. Teknik üniversite, rektörü. tek üniversite rektörü müydü o zaman? Ben ona dedim ki elinden tuttum gel dedim bir maketi size göstereyim lütfen. Benimle geldi. Dışarıda maket duruyordu. Makette o istinat duvarlarının şeyini gösterdim. Indigo apartmanın önündeki istinat duvarını gösterdim. Bak dedim 11 metre. Bak burada şöyle oluyor. Burada böyle oluyor. İşte Cumhuriyet Caddesi iki tane dalış tüneli. Şurada şöyle... ...aa dedi projede bunlar anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor çünkü projede üstünde bu tüneldir yazmıyor. Ayy, bir çığlık attı... ...içeri girdi salona. Olmaz... ...efendim olmaz diye o sesi de biliyorsunuz ...çok gürdür. Bütün hocalar böyle... ...şaşırdı tamam mı? Bu proje olmaz... ...dedi tamam mı? O çıkış... ...sayesinde toplantının havası... ...değişti ve sözen... Ee, ...galiba Gülsüm Hanım'a hak... ...vermemiz lazım dedi. Sahiden inat etmedi... ...bu projeyi uygulama. Proje 15 yıl sonrasına... ...ötelendi. Ötelendi. Ama tabii... ...15 yıl, 15 yıl sonrasına evet. değil çünkü... ...94-95'te tekrar... E, ...tartışmalar alevlendi. Evet, evet. Tayyip Erdoğan çünkü... ...Taksim'e işte üç tane çember çizdirmişti. O cami tartışması haline geldi. 28 Şubat sürecinin... En Ama o zaman böyle tartışma. bir direnme yoktu. Yani Taksim'e böyle bir müdahale direnmesi yoktu. Aslında bir şey söyleyeyim. Şunu belki... ...başka bir düzlemde tahlilini yapmak... ...mümkün olabilir. E, Tayyip Erdoğan'ın... E, ...İstanbul'a belediye başkanı olduğu dönem... ...aslında... İstanbul'a köklü ve tahrip edici müdahalelerin en az yapıldığı dönemdir biliyor musun? Tabii, yani tabii, bu son öyle. bu bu önü, hatta evet. pek çok konuda 3. Köprü olsun pek çok karşı konuda çıktık, karşı çıktığını evet. ve kentte nasıl İstanbul'a nasıl bir ilişkiye girmek gerektiğini an doğru kavramlarla anlatan bir belediye başkanıydı ve gerçekten de pek çok radikal müdahaleyi, kenti tahrip edecek radikal müdahalenin de önüne çıkmıştır. Bu onun döneminde ee, yanlış anımsamıyorsam hiçbir şekilde kıyı doldurması yapılmamıştır mesela ta... evet. yani o, ona karşın daha sonra tabi burada başka tahlile girmek lazım o da herhalde senin programının konusu değil birdenbire İstanbul farklı bir medyuma dönüştü. İktidar için farklı bir medyuma dönüşünce İstanbul artık da bu geçmişteki İstanbul'la kurduğu ilişki de ortadan kalktı başka bir ilişkiye dönüştü. Ben burada aslında bir analiz yapabileceğimizi düşünüyorum çünkü Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde Refah Partisi adil düzen sloganıyla iktidara gelmişti hatırlarsan ve o zaman sanki bir sol parti gibiydi. Yani hukuksuzluktan söz ediyordu. Ee, çünkü yani e, ciddi problemler olmuştu. Belediye sahiden e, bir şey içinde... Daha doğrusu öylesine, öylesine, şey beklenme, içine... öylesine beklenmedik bir durumda ve o kadar büyük tepkilerine karşın e, ilk, e, yerel yönetimin başına geçmişti ki bir güven oluşturması gerekiyordu. Evet. Onun Ger için de... Gerçekten güven oluşturması gerekiyordu ve bunu oluşturmak için de son derece dikkatli davrandığını, bütün e, belediye başkanlığı döneminde dikkatli davrandığı söylenebilir. Ama biraz da işte statü konunun ihtiyaçlarına cevap vermediği de söylenebilir. Yani gök kafesin durdurulması yavaşlaması evet, gibi. Sözen evet. de öyle. Ama Sözen sonra bir bakıma şeye teslim oldu çünkü yani çevresindeki bürokratlar ve parti kanallarından. Yok Sözen dönemi için aynı şeyi söyleyemem zaten. Evet. Yani... Tayyip Erdoğan ama sonradan işte bu dönüşüm bildiğimiz gibi başka bir şekilde gerçekleşti. Çünkü ciddi bir şekilde alt sınıf dinamizmini gösteren müteahhitlerle AK Parti'nin kuruluş safhasında özellikle çok i̇şte, yakın ilişkiye girdi. Işte yani yerel yönetimin başında olmakla merkezde iktidar olmak arasında da çok ciddi bir fark var tabii. Evet bu deneyim de sonuçta işte bu TOKI deneyimi olsun. Bugünkü bu inşaatçılık deneyimi o şeyden kalma, zamandan kalma. Ben şimdi bir bu projenin yani altyapı sorunları olduğunu bugün ortaya çıkmasını veya tartışılmasını çok anlamlı ve çok şey buluyorum. Ee, önemli buluyorum. Yani proje yönetimi açısından bize çok önemli işaretler verdiğini düşünüyorum. Yani e, çünkü bu, bu belediye başkanı tarafından itiraf edilen bir konu. Yani bunu herhangi bir e, sivil toplum kuruluşu eleştiri olarak söylemiyor. Yani zaten sivil toplum kuruluşları bu konuda eleştirilerini söylüyorlardı. Bu kavşakların neler yapacağını, nasıl dönüştüreceğini, insanla meydan işkisini koparacağını falan. Bunu Tanoral, sevgili Tanoral defalarca söyledi. Başka da söyledi. Dolayısıyla hani belediyenin... Şimdi e, bu, bunu yani tereddütlerin olduğunu söylemesi var. an e, sanki aa, bunu mouse yapıyor. Yani kamuoyunu rahatlatmak için manipülatif bir şey. Evet böyle olabilir ama ben bunun üstüne gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada bir çok kötü bir e, şey var. Yönetim zaafı var. Yani büyük bir gaf var aslında. Dolayısıyla proje yönetimindeki bu sorunu e, şey yapmak lazım. Yani şu anda bu, bu bir boşluk var. Yani bu kamu alanının aslında sahibi varmış gibi gözüküyor ama aslında burası bir boşluk. Dolayısıyla yani akademik ortamdaki bu cansızlık, tartışmasızlık, gayretsizlik, e, ne diyeyim enerji yokluğu beni şaşırtıyor. Çünkü böyle ülkeklik. bir durum. Ürkeklik. Çünkü çok burada çok ciddi bir tartışma olması gerekir. Ülkeklik. Topbaş ikinci bir önemli şey daha açıkladı. İtirazların siyasal amaçla yapıldığını söyledi. Ve bu yüzden de ona bu itirazlara hassasiyet göstermedikleri. Ama ya burada bir şey var evet. Korhan onu söylemem lazım eee pazar günü bu taksim platformunun taksim'de düzenlediği toplantıya gittim. Sen de oradaydın. Taksim platformu değil ama dayanışma olarak düzenledi. Ne, evet. bilemiyorum artık i̇şte bu o, iki, o iki ayrı ayrı, ayrısını ayrı. ayrı ayrısını bilemiyorum. ama evet. bilemiyorum ha. yani niye de öyle iki ayrı Evet, ben de onu da. Bilmiyorum evet. da. Fakat e, o oluyor. o toplantı o toplantının e, görünümü Kadir Topbaş'ın bu son söylediğini doğrular nitelikteydi. Evet. Tamamen bir hazır bir siyasi protesto pakette sanki açılmış ve oraya getirilmişti. Şimdi oradaki pankartlar orada... AKP karşıtı pankartlar vardı. 3. köprüye karşı hiç toplantı ilgisi olmayan pankartlar vardı. Bir takım marjinal siyasi gruplar flamalarıyla yer almıştı. Neyin ne olduğunu bilmedi. Ona herhalde ben diyorum hazır bekliyor bir kenar. Böyle bir şey protesto <gülüyor> pa paketi, çıkıyor. hazır paketi var. <gülüyor> protesto evet. pak pankartlar, flamalar filan hazır bekliyor. Beyler prote protesto edeceğiz. Ne Önemli değil. Her şeyi de edebiliriz. Her, Nasıl her şeyi protesto etmek Ve, görevimizi ama, yaptık. Diye. Ama şimdi tabii bu şekilde eğer e, o toplantı böyle bir e, görüntü ayrıca son derece başarısızdı, cılızdı filan, etkili de değildi. E, şimdi böyle bir e, toplantıyla e, eğer işte adına ister Taksim Platformu da ister Taksim Dayanışması da e, o topluluk bu şekilde kendisini ifade ediyorsa ve böyle bir toplantıyla görünürlük, taşıyorsa e orada Kadir Topbaş'ın bu söylediği de haklılık kazanıyor orada. Şimdi, yani söylediği doğru demiyorum. Ha, tamam o, o durum Kadir Topbaş'ın söylediğine haklılık kazandı. Tamam diyor. meslek kuruluşları var bu şeyin içinde protesto gösterisini. Ben protestoyu çok son derece meşru buluyorum yapılmalı da. Fakat meslek kuruluşlarının yapacağı şey çok daha farklı şeyler içermeli. Muhakkak, kamusal işleyişin muhakkak, bu kadar muhakkak. ciddi bir skandal varken o skandalı örtbas etmeye çalışmamak gerekir. Şimdi bu sözler yani Topbaş'ın siyaset anlayışını da ele veriyor. Çünkü niye, niye siyasal görüşlerle amaçlarla? protesto yapılmasın ki yapılabilir. Yani o zaman niye siyasi olmayan şey var? Ama burada kastettiği, siyasetten anladığı topbaşın farklı, karşı çıkanları sivil toplum olarak falan görmüyor. Açıkçası Ceberut Aydınlar tek parti rejimindeki ayrıcalıklarını savunan seçkinler olarak algılıyor ve 28 Şubat travmasının kalıntıları bunlar. Ben Taksim projesindeki şu anki yaşadığımız şeyi e, mimarlardan çok e, psikolojiklerin falan daha iyi çözebileceğini zannediyorum. Çünkü hem başbakan da bir 28 Şubat Şimdi şey on, var. Onun arka planında şu var cık, ve ne yazık cık. ki oraya takılmış Öyle. durumda yalnız. Bir ara onu tabii söylememiz lazım. Şimdi sen senin söylediklerin üzerine konuyu o, o bağlamda açmanın doğru açmak doğru geldi bana. Hatırlarsan yakın geçmişte Taksim projesi hep AKM ile birlikte gündeme geldi. Evet. AKM ve Taksim birbirine bitişik gündeme geldi. Otera Cami tartışması. Gibi, evet. gibi. Şimdi e, burada e, şöyle bir revanj e, görüntüsü var. E, biliyorsun e, Taksim'de kışlanın yıkılma e, ve gezinin yapılma kararıyla kültür merkezin, Atatürk Kültür Merkezi'nin yapılma kararı eş zamanlı karardır. Birbiriyle birlikte var olan karardır. Taksim ile ilişkin bir kararlar bütününün bir parçasıdır helixi. Elbette. Ve ve bu kararlar hangi dönemin kararlarıdır? Kıkır. İnönü döneminin evet. kararlarıdır. Yani şimdi burada ben çok net olarak tabii AKM dile getirilmiyor bu bağlamda. Aslında şunu da denmesi gerekiyor. Eğer böyle bir rövanş isteği varsa o zaman işte e, gezi yıkılsın, kaş, kışla yapılsın ama AKM'de e, yıkılsın. Yani o, onunla birlikte Parti, bunu... E, stadyum da yıkılsın, Lütfi Kırdar da yıkılsın, e, orda e, Ev'i de yıkılsın, Radyo Ev'i de yıkılsın. O kadar, zaman hepsini oraya, yıkalım. Oraya evet. Gider. Evet. Ama, ta, ama Taksim'in tabii temsili bir e, önem taşıdığını biliyoruz. Çok daha önce senin e, programında konuşmuştuk. Taksim bütün e, Cumhuriyet döneminde hep böyle bir ...temsili karakter kazanmış... ...işte... 27 Mayıs'tan sonra Süngü süngünün yani. dikildiği yer hemen Taksim meydanı olmuş. Yani hep o temsilli karakteri yüzünden Taksim'e cami tartışması da gündeme geldi. Taksim'e şu anda müdahale de çok büyük bir anlam taşıyor. Aslında Taksim'e müdahale müdahalenin bizatihi kendisinin mekansal sonuçlarının ötesinde bir anlam taşıyor, taşımaya başladı. Aynı AKM'nin de AKM ile olan tartışmaların da bir noktadan sonra Atatürk Kültür Merkezi'nin kendi mimari antite olarak öneminin varlığının ötesinde anlam taşınmaya ve oraya doğru gitmesi gibi. Bu aynı şeyi şu anda ben Taksim olayında da görüyorum. Yoksa mimari düzlemde olayı tartışmaya başlasak o düzleme çeksek. Oradaki e, mekansal organizasyon nasıl bir sonuç vereceğini ta, o, gezinin yıkılması gezinin bir korunması gereken bir e, nesne olarak e, var olmasının ötesinde onun yıkılıp yerine bir sahte e, e, Taksim kışlası yapılmasını yine Doğrudan doğruya mimarlığın kendi bilgi alanı üzerinden tasarım etiği açısından tartışmaya başlayabilsek ve o tartışmaya e, katılınabilse e, bence sanki e, daha kolaylıkla sonuç alınabilirdi gibi geliyor. Ama ne yazık, ki, ne yazık ki böyle bir bilgi platformu yok. Şimdi evet. bak şimdi hemen şu anda aklıma şey geldi. E, şimdi... Tek e, Taksim projesine tek karşı çıkan gruba da muhalefet ediyor gibi görünüyoruz ama yani yapacak da başka bir şey yok. Yine birkaç önce Taksim'le ilgili Taksim kışlasının yapılmasına karşı çıkan e, toplantılar... E, o, Gezi'de ağaçlara sarılarak işte ağacımızı vermeyiz, ağacımızı kestirmeyiz gibi bu düzeyde başladı. Şimdi, şimdi bu düzde hatta o zaman da çok güzeldi bir yanıt verdi Kadir Topbaş. Siz merak etmeyin. Ben daha fazlasını <gülüyor> dikeceğim oraya dedi. Doğru da yani dikebilirdi. Ama işte, işte mesele o değil. Ama değil burada sınırlı kalmasın diyorsun. Çünkü şurada şey var. Gezi bir kere çok geniş bir sistemin bir parçası. Yani sadece oradaki parktan ibaret değil. Tabii canım. Prost'un Prost Vadisi bu şeyden. Bütün vadisinin girişi o. O, on, birlikte. Onu istersen o, söyleyelim o, evet. o Prost Vadisi... Evet. geç çok yara almış bir vadidir ama Aynen. Prost Vadisi Taksim'de başlar, Gezi'yle başlar. Bugün e, bütün o e, Kongre Vadisi denen e, bandı e, içerir ki ayrıca şunu da söyleyeyim. Gezi'den bir yayı olarak... O divan otelinin yanındaki köprüden de geçerek o e, yaya, yaya köprüsüyle, evet o tedin evet. de e, evet. eskiden bir yapısının bulunduğu, evet. bulundu e, spor alanı yani. Böyle evet şöyle, onu evet. da içerecek şekilde o bant bütün kongre vadisine birleşir ve oradan da e, Maçka taşlığı e, ulaşırdı Yani Maçka taşlık da bunun bir parçasıydı işte bütün o Sivis otel yapıldı oraya plan filan işte ve Maçka parkı tabii ki. Yani şimdi te bu e, hep yara 1950'den itibaren yara aldı otellerin evet. yapılmasıyla hilton'un yapı yapılmasıyla hilton, değil ilk şey hilton fakat hilton kararında biliyor musun meclis tartışmalarında en çok e, geçen konu bahçesinin halka açık olması ve gezinin bütünlüğünü kesmemesi yani bu bütünlüğü ve vardır bugün, bu, bugün hala sıra ha, bu tabu hala geçerli ama kimse buna e, dikkat etmiyor. Şu e, bugün an. Ve o hala süren gerçekten de e. E, Hilton evet. o şekilde duvarlarla çevrilmiş bir yapı değildir. Bugün bahçesinden gerçekten evet, geçerek evet. kongre valisesine doğru gidebilirsin. Yalnız belediye park ve bahçeler şefliğini koymuştur ki Hilton'u tek başına şey yapmasın diye Hilton'u <gülüyor> engellemek evet. için ama kendisi orayı kapatmıştır. Çok, çok önemli bir şeyin altını evet. çizdin. Evet. Yani kentsel mekanla kurulan ilişki açısından o din kurduğu ilişki açısından... ...çok son derece önemli bir şeyin altına evet, çizimi... ...yani Umur. orası herhangi mesela şey hayat oteli gibi... ...ya da Şu, e, Swiss gibi, du, gibi duvarla çevrili... ...ya da işte parmaklıklı bir alan Ve değil... ...ve bugüne kadar da onun korunabilmiş olması e, da oldukça... ...geçişleri e, girişleri vardır çeşitli tabii, alanlardan... Tabii. Evet. Son, ...son derece... ...aslında geçen gün ona dikkat ettim... ...Hilton'un önünden geçerken... E, ...başka bir şeyler de var korunan... ...o e, Cumhuriyet Caddesi'ne bakan... E, kapının bütün mimarisi zemin döşemesine kadar korunmuş durumda. Ah, ah ama oradaki o çiçeklik ...tarflar var ya böyle küçük. Hı hı. Onlar böyle içi bölümlüydü falan. Hatırlar mısın? Herhalde evet, bakımı evet. zorlaştığı için sopa evet, sağlam da duruyor. Onları geçenlerde değiştirip e, doğrudanlara bir e, geniş şey haline getirmişler. Aa, Toprak o, o, parçası. Onu fark, onu fark etmedim. Küçük bir değişiklik sayılır Onu fark bu etmedim, ama... ama ben zemin döşemesinin Evet küçük küçük şeyler. Evet, evet, siyah, evet beyaz, siyah beyaz. beyaz Çok e... moderndir. O kolonların inceliği, zerafeti. Zaten e... Şimdi birazdan Sedat Hakkın Peki. aslında oraya gel, mimar, biraz evet. mimarlığın, istersen mimarlığa evet. girelim biraz. Ee, girelim mi? Korhan. Tabii. Girelim yani evet. Taksim'le ilgili aslında kesin bir kırılma noktasına gelindi ve bu noktadan sonra da çok şeyin değişmeyeceğini ben biliyorum. Yani çok fazla ama da... Ama bu uzun vadeli bir mücadele. Uzun vadeli Biz, ama, ama... Ben ama hayatımda beş kere Taksim Projesi ile karşılaştım ve her seferinde de mücadele ama, mücadele... Ama, ama güzel bu... Bu bugün şey yapamaz. Son bir şey daha söylememe izin ver. Şu koruma kurulunun düştüğü durum Taksim'de. Aslında koruma konusunun da nasıl sadece denetimsel bir işlev olarak çalışmadığının çok iyi bir göstergesi. Önüne pişmiş olarak uygulama projesi geldikten, kararlar alındıktan sonra kurul ne yapabilir? Buna da istersen bir ara değinelim. Yani programın bu, bu çünkü, ya, üzerinde durmamız gereken bir konu olarak. Ama bu sadece bu taksimle ilgili değil. genelde Genelde evet. kurulun çalışmasıyla ilgili olan bir durum. Hatırlar mısın? Bir iki yıl önce hatta sanıyorum senin davetinle. Marsilya'dan Daniel Drocher Daniel geldiğinde evet. Daniel Drocher uzun uzun bize Marsilya'daki koruma kurulunun nasıl çalıştığını gösterdi. Oradaki kurul sadece haftada bir toplanıp önündeki <gülüyor> dosyalara bakan bir kurul Çalışan değil. Çalışan bir kurum. Enerji Çal üreten bilgi bir kurul. üreten bir kurum. Evet bilgi üreten bilgi bir kurum. Sıbat bir tipolojilerinin evet, araştırmasını tabii, tabii, tabii, bile yapan bir kurum. bütün tipolojik kurul. çalışmaları evet. yani bilgi üreten bir kurul. Yol gösteren bir kurul. Şimdi evet. e, bir, tabii tabi Türkiye'deki kurulların hem zaten yapısı devamlı değişiyor. Kurulların sürekli ee, doğrusu söylemek gerekirse e, ...iktidarın taleplerine göre kompozisyonda da devam ediyor. Ama işte Şu, yetki teknokratik bilgi nasıl evet. e, marjinalleştiğini gösteriyor. Popülist e, e, bir de o, bir evet. de, de yani, yani bilmeyenler evet. için anlatalım. O kurul herhangi bir şekilde bilgi üreten çalışma e, yapan bir kurul değildir. O kurul haftada bir toplanır, insanlar haftada bir kurul Öyle binasına dizidir, gelirler. Evet. evet, önlerine dosyalar <gülüyor> sıralanmış olarak gelir, evet. onlar da o süre evet, içinde hayır. dosyaya <gülüyor> bakarlar evet. ve evet ve hayır derler. Hepsi evet. o işte. Yani bu e, programın ikinci bölümünde e, bu biraz konu, mimarlığa gelelim. Mimarlığa Hazır gelelim. Şu, Hilton'dan <gülüyor> söz açmış ki mimarlığa gelelim. Şimdi Lampshock'tan dinleyeceğiz. Biz bugün bir parça My Face Your S isimli parça. spiral round a burning ring of fire and I wonder what would happen if the fire was on the wing and the wire was getting slower and the ring was on the chain oh, yeah. I'll show yourcro I'll show your part and your S bunu Lamp Shop'tan dinledik. Ee, Aykut Göksal'la söyleşimize devam ediyoruz. Biraz Taksim'den başladık. Birazcık eee Hilton'a gelmiş. Hilton'a gelmiş. Hilton, a Hilton, a Hilton, Aslında, e, Hilton üzerinden bir başka e, konuya gelmek istiyorum. Aslında Hilton'la ilgili e, şu sözü söyleyerek tabii. Hilton e, e, o bütün Pros Vadisi'ne e, yapılan müdahalenin kapısını açmakla birlikte eğer yani ne kadar tabii ki Hilton'u değerlendirmek, bundan yalıltarak değerlendirmek doğru olmaz ama yine de o mimarisiyle de bir anlam, bir değer oluşturur bütün Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihinde. Bu da bizi seyahat Hakkı'nın eliler üretimine ve eliler modernizmine götürüyor. Gerçekten de çok o anlamda çok düzeyli bir e, çalışmadır. E, aslında Seyat sonla birlikte çok büyük bir, e, Amerika'da çok büyük bir mimarlık bürosu olan... Skidport, Obbings... Evet, evet. E, o, o grubunla e, e, birlikte yaptığı çalışmadır. Ama o grupta çalışan bir e, e, mimarın, yetkili bir mimarın... Epey oluyor birkaç yıl önce onunla yapılan bir söyleşide okumuştum ben şunu söylemişti bütün dünyadaki bütün Hilton otellerini de o grup tasarlıyor sayısız Hilton oteli şunu söylemişti o anlamlı buluyorum onu. E, ...bugüne kadar yapılan bütün Hilton otelleri arasında mimari açıdan en, en iyi mimarlığa sahip olan... ...en yüksek kaliteye sahip olan Hilton, e, İstanbul Hilton'dur e, diyordu. Bu da tabii Sedat Bey'in çok büyük bir rolü olduğunu... E, şey... Bir de bir kadının rolü var. Hı, onu bilmiyorum. <gülüyor> Duygusal bir ilişki var Hilton'un İstanbul'da yapılmasının. Yani Hilton'un sermayedarının İstanbul'a bu oteli yaparken... Ee, bir... Doğru bugünkü gibi bir çekinme alanı değil aslında değil, Hilton, O zaman onları. için hiç, yani çılgınca hiç, bir proje Çılgınca bir proje yani. bir boyutlarıyla Gerçi yani başka bir otel de yok evet. Bir yandan İstanbul'da başka bir otel yok İşte Pera Palace var yani, o, e, Tabii o onlar tabii, 19. yüzyılda Evet Park kalmam. Otel evet. Pera Palace falan var ama Tabii Hilton ayrı bir şey onu bilmiyordum Bu tarafını bilmiyordum Şimdi yalnız Sedat Hakkı ve 50'ler e, modernizmi deyince Yine son günlerde olan biteni konuşuyoruz e, korhanca Son günlerde şu Mimarsal Üniversitesi'nde olup biteni ele almakta yarar var. Evet e, neler oluyor Saydan Neler sağlamlaştırma oluyor? Sağlamlaştırma çalışması Evet var. şimdi olan şu. Şimdi önce bir bizim Mimarsal Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Akademisi'nin binanın tarihiyle ilgili biraz bilgi vererek başlamak istiyorum. Yani şimdi, akademi binasının yani birinci binadan söz ediyorsun değil mi? Yoksa ikisini her ikisi, her ikisini evet adı, hepsinden bir bir adı. Adı. Şimdi önce şu bilgiyi verelim bir yani biliyorsun ilk kuruluştaki adı güzel santraklismisin sanayi nüfus Mektebi'dir. 1883'te e, kurulur ve e, ilk eğitime başladığı yerde ki bugün üzerinde minik bir plakette e, gerçek plaket e, eski yazı ile yazılmış plaket ama altta transkripsiyonu var bir plakette de belirtilir. Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk eğitime başladığı yer Eski Şark Eserleri Müzesi binastır, Valori'nin. O da çok anlaşılır bir şey. Zaten Arkeoloji Müzesi'nin karşısında, Arkeoloji Müzesi de Kuran'da da Osman Hamdi, ee, Sanayi Nefise Mektebi'ni de Osman Hamdi Bey kuruyor. Ee, tabii yani karşılıklı o olmaları da son derece anlaşılır bir şey. Ama tabii kısa bir süre içinde büyük bir gelişme gösteriyor güzel sanatlar ve Sanayi Nefise. Ve onun üzerine o o, o Keserleri binası da küçük bir bina olduğu için yetmemeye başlıyor. E, orayı terk ediyor ve ta 1926'ya kadar... E, Epey bir yer değiştirme hikayesi var Sanayi Nefis Emektebi'nin. Cağdoğlu civarında, e, Baba civarında pek çok e, farklı yapıda yer alıyor. Ve nihayet 1926'da e, işte Fındıklı'daki şimdiki e, binasına tanış, taşınıyor. Yani çifte sarayları ama çifte sarayların ilk e, e, ki bizim öğrenci olduğumuz dönemde, öğrenciliğe başladığımız dönemde e, o yapıda sürüyordu. Kuzey kanadını oluşturan Cemile Sultan Sarayı'nda eğitime e, başlanıyor. E, bu da önemli bir yapı. İşte, meclisi Mebusan olarak da kullanılan. Evet bir dönem Meclisi Mebusan binası olarak Çünkü, da işlemiyormuş. E, yani Osmanlı'nın son evet, meclisi aslında. Evet, evet. 1859 evet. tarihli bir yapı aslında bayağı 19. yüzyıl ortalarına gidiyor ama bir dönem Meclisi Mebusan binası olarak da e, kullanılmış. Oldukça etkileyici mimarlığı olan bir yapıymış. E, o dönemde o sarayın... Şimdi birazdan onun başına gelen yangından söz edeceğiz. Yangından önce orada eğitime başlayan e, hocalarımızın anılarından anlıyoruz onu. E, i̇şte Utarit Bey gibi hatta Muammer Hoca gibi falan. Hepsi e, o eski e, çifte sarayların saray mimarisinin e, etkileyiciliğinden mi giderek hatta oradaki mimarlık eğitiminde nasıl belirlediğinden söz ederler. Hatta Utarit Bey rahmetli otoritesiyle Teknik Üniversitesi ile Güzel Sanatlar Akademisi arasında bir seçim yapmak e, söz konusu <gülüyor> olduğunda liseden sonra binaya bakıp evet evet, evet. binanın çok etkileyici olduğunu söyler. Evet. Şimdi bu 1948'de o ünlü akademi yangını oluyor ve ne yazık ki bu çiftte sarayların kuzey kanadı yani Cemile Sultan, Cem Sar evet aynen Cemile Sultan sarayı yok oluyor bütünüyle. İçindeki kitaplarıyla arşiviyla, koleksiyonlarıyla bütün, büyük bir felaket. Evet çok büyük felaket. Evet. O, Se Se Sedat Bey'in milli mimari e, hareketi sırasında e, gerçekleştirdiği Arkadaşlar röleveler, resimler Hı. vesaire. Yani gerçekten de o e, çok büyük bir acıyla söz edilir hep o yangından. E, bu arada tabii e, yandaki e, bina aynı şeye ait değil, e, okula ait değil. E, Atatürk, Kız evet, Atatürk, biz, biz, Atatürk Kız Lisesi'ydi. Evet Atatürk Kız Lisesi. Zaten benim öğrenciliğe başladığımda Atatürk Kız Lisesi'ydi orası. E, ve şimdi bur burada şu önemli. 48'de Yangının da o binanın içi tümüyle ortadan kalkınca e, onun e, akademini oradan taşınmak zorunda kalıyor. Ve Sedat Hakkı, Sedat Hakkı Erdem bir yenileme projesi gerçekleştiriyor. Şimdi ve bu projenin e, gerçekleşmesi ve tamamlanması 1953'ü buluyor. 1953'te proje tamamlanıyor. Şimdi bu proje e, Seda, gerek 1900 Türkiye'deki 50'ler modernizmi üretimi bağlamında gerekse de Sedat Hakkı'nın kendi üretimi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Yani bir kere Türkiye'de 50'ler modernizmini başlatıcı projelerden biridir. Sedat Bey burada e, geçmişteki o yerin ruhunu, o mekanın ruhunu e, hiçbir şekilde herhangi bir biçim sözlüğüne yönelik atıf yapmadan... ...modernist bir gramer içinde... E Ele alır yeni baştan. Ve çok başarılı bir sonuç ortaya çıkarıyor. Gerçekten ben 71'de akademiye girdiğimde beni ki seni de muhakkak etkilemişti. Birkaç yıl sonra da sen girdin eğitime. Bizi, beni girer girmez o okulun mimarlığı son derece etkilemişti. O zarif kolon. betonarme yapısıyla o yığma ha, yapı arasındaki ilişki. Bravo. Şimdi i̇lişki asıl, asıl oraya geldik. Asıl, bütün önemli olan şey de oydu. Bir yandan çevrede bir e, e, yığma Kalın duvarlar kalın var. duvarlardan oluşan Hı. ağır yığma kütle onun içinde ise büyük bir zerafetle var olan o betonarme strüktür. çok büyük bir zerafetle var olan strüktür. o ikili yapı da zaten o ikili yapın oluşturduğu gerilim de son derece belirleyiciydi Şimdi ee, sonra 1970'te, Adile Sultan Sarayı yani Atatürk Hırsesi'nin bulunduğu saray da bir akademiye katıldı. katıldı evet. Ve e, Sedat Bey eski yenileme projesine çok paralel bir yenilemeyi hemen hemen onunla aynı dili konuşan hemen hemen değil tamamen aynı dili konuşan bir yenilemeyi ki bazı eleştirilere karşın çünkü orada aslında Ayakta, yangın olmamıştı. Yangın olmamıştı evet. ama tabi yani Sedat Bey kuşağının koruma paradigması bugünün koruma paradigması değildi. Modernist bir adam evet, Sedat evet. Bey öyle bakıyor konuya. Onun için öncelikli olan oranın e, korunması değil oradaki mimari bütünün oluşturulması Bana çok yanlış da gelmiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Her ne kadar o koruma nesnesinin önemini, önemini bilsem de ama yine de Sedat Bey'in bu yaklaşımında yaban atılır bir yaklaşım olarak görmüyorum ki. Ortaya çıkan Sedat Bey'in o iki yapıyla birlikte oluşturduğu iç mekan kurgusu da bizatihi kendisi modernist üretim bağlamında bir koruma nesnesi oluşturuyor. Du. Evet. Ama du. Şimdi... Ne oldu? İşte bu depremin yarattığı sağlamlaştırma, güçlendirme tartışmaları onu da anlayamıyorum. Deprem 1999'da oldu... Aradan geçen 10 10 12 13 yıl sonra birdenbire herkesde bir deprem duyarlılığı başladı. O da bile bir de anlaşılır gibi Bütçe yeni çıkmıştır bundan. Yani bütçe ile biliyorsunuz. Ama sadece o çalışması için önce bütçe. Sadece Mimarlık Üniversitesi bağlamında değil, genelde de deprem Türkiye'de öyle. Evet. Evet. Jeotonat atmayacak, evet. makine çalışmıyor. <gülüyor> <Evet>. Neyse. <gülüyor> Ve şimdi burada e, oldukça yanlış bir projelendirme ile e, yola çıkıldığını görüyoruz. Hem de düşün bu bir, içinde mimarlık fakültesinin de olduğu bir üniversitede oluyor. Hem yani de bir güzel santr üniversitesinde oluyor. Ama imalatı ı harbi yapan, yapan şey de aynı üniversite değil mi? Şimdi Sedat Hakkı'dan nereye sıçradık? Evet, <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru. doğru. Onu da programda işlemiştik doğru, iki doğru, hafta önce. Doğru. Evet. E, ve şu, projelendirme, güçlendirme projesi o kadar yanlış bir biçimde yapılıyor ki şöyle yapılıyor meğer meğer de çok anlaşılabilir bir şekilde bu tabii karşımıza bir mixed karma yapı var yani betonarme içeride betonarme bir strüktür ve yığma bir çeper ama asıl aslında depremin yatay yüklerini karşılayacak olan da bu yığma kesinlikle yapı. evet. yani aslında o o bağlamda ele alınacak olsa belki de çok büyük müdahaleye bir, gerek belki müdahaleye bile <gülüyor> gerek yok ama ne var ki bizim, ama bir oynama bizim, olabilir yani ama ne var <gülüyor> ki bizim statik mühendislerinin hazır kullandıkları bilgisayar hesap programlarında bu mix yapılar için bir şey yok. program yokmuş. Evet. O yüzden o yüzden bak burası çok vahim Korhan... O yüzden sanki binanın e, çeperinde o kalın yığma duvarlar yokmuş ve tek başına içerideki strüktür e, müstakil bağımsız çalışıyormuş gibi bir e, e, hesap yapılıyor ve sonunda o bütün Sedat Hakkı'nın zarif kolonlarının hepsi Alçıya alınmış şeyler gibi. Yoksa kalınlaştırılıyor. Hepsi kalınlaştırıldı. Olamaz yani bu Koran, bunu proje müellifine ihanettir. Yani bunun bunu depremle İranın, falan alakası yok. İnanılmaz bir şey. Mimarlık Fakültesi'nin öğretim üyeleri bunun son anda projeyi gördüler. Çok mücadele ettiler. Bunu yakından tanıyayım. Ama sonuç elde edemediler. İhale edilmiş. Proje müellifi kim? Ee, Mimarı kim? Restorasyon projesinin ya da bu Güçlendirme müdahale... Güçlendirme projesinin mi? Ama mellite... bu inşaat mühendisi değil herhalde yani bir mühendis... mühendis. mühendis. Hayır mimar yok mu? Aha, <gülüyor> <hiç> mi? Hayır mimar <gülüyor> <Aslında> yok. Mimarlık <gülüyor> fakültesi... Evet <gülüyor> e, mimar e, fakültesi e, şey dışı tamamen... Olur mu? E, e, olur. Çünkü yani mühendislikle olur. bakılabilir mi? Deprem de olsa ne olursa... Hele böyle bir yapıda. Böyle bir yapıda. Hele böyle yapıda. Re restorasyon anda... yapıyorsun ve mühendislik olarak mı yapıyor bunu? E, evet tamam. Bunu rektör biliyor e, mu acaba? E, e, e, kim veriyor bu kararı? İşte herhalde okul, üniversite yönetimi ya veriyor. Ba, ba, şaka yani. yapmıyorsun değil mi? Yani hiçbir şaka mi, yapmıyorum. Mi, mimar yok diyor. Koran, hiçbir şaka yapmıyorum. Kasım başında okul açılacak, ben de derslerime başlayacağım. Nasıl o binaya, fotoğraflarına baktım en son... Nasıl ben o binaya gideceğim, göreceğim ve nasıl o binada ders vereceğim gerçekten çok ciddi kara kara düşünüyorum. O zarif kolonlar şimdi Ge genişledi. 60 santim falan mı oldu? Korhan ben sana fotoğraflarını gösteririm. Yani e gidip bak diyemiyorum. Çünkü gerçekten e peki kimse, kimse oradan geçmiyor mu yani? Mimarlık fakültesinden kimse Geçmez, görmemiş mi? E gör Ciyak diye bir ses çıkmıyor mu yani? Çıktı, çıktı. çıktı. E, ama onu ama duymadım. Ki, çıktı da e, ama sen, bu kendi işlerinde çıktı. Basına yansımıyor. Da, e, yok herkes herkesin Yansım. arkasından evet, konuşur o. Ben, belki, ben de arkadan arkalarından konuşmuşum. İçeride program yapmıyor. Yapmayayım. belki de konunun kamusal bir mecraya yansıması ilk kez bu senin programında ama oluyor ama Türkiye'de bu, bir dakika Türkiye'de herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Bu bir şeyin değişmesi anlamına gelmiyor. Git falanca kuruluşa aa diyorlar ki öbürkü kuruluş şöyledir, bu böyledir. Hatta meslek odaları bile birbiriyle arkasından konuşuyor. Üniversitedeki insanlar bir ama arkasından dolanıp konuşmak değil. Saydam bu konuyla yüzleşmek için ...açıkça, açık bir ortamda... ...Taksim projesi açık de dahil... Bir ortam, ...açık bir ortam... Çok ...Taksim projesi yok efendim... ...biz buna karşıyız yani, falan demek değil... ...açıkça mesleki açıdan... ...demin akademisyenlerin... ...demin akademisyenlerin ürktüğünden... ...söz ettin Korhan... ...yani... Evet gerçekten yani bu, bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Bu, bunda ürkücek ne var? Kendi mekanında insanlar e niye ama, tartışmaz? Ama i̇şte insan, Tart bunu workshop'larla yürütür e, hatta bu çalışma. Şimdi Avrupa'da ki, bir üniversite tabii, olsa tabii, tabii, kent içindeki işlevini ki, tartışmaya çağır. Sadece tabii, tabii, tabii, Can, e, neler, neler, mimarisini değil. Konuyu sorunsallaştırır evet. bir kere. Böyle bir yani bu başlı başına mimarlık üniversitesindeki bu e, yapı eğer güçlendirilecekse bunun güçlendirilmesi problematize edilecek yani sorunsallaştırılacak bir meseledir ve onun üzerinden senin söylediğin gibi workshop çalışmaları, tartışmalar, öğrencilerle birlikte yapılacak proje üretimi vesaire ve He bu bir imkandır da, yani bilgi üretimi açısından da, yani üniversitenin kendi bilgi üretimi açısından da bu bir imkandır. Bak şeyde Galata Rumokulunda bir enel bir bölümü var, bu biliyorsun. iki bölümlü olarak gerçekleşen bir Öbür benim. tarafta işte bu Joseph Kriman'ın yöneti, orada Cian Carlo'nun şeyi var. Çıkardığı dergilerin bir şeyi var. Mü mücadelenin yani bir mimarlık şeyinin alandaki entelektüel mücadelenin yayınları var. Ben öğrenci temsilcisiydim o zaman hatırlıyorum. Tabii. Ee, onun bir Kent Üniversitesi kavramı üzerine şeyini makalesini çevirip akademinin yani Mimarsal Üniversitesi'nin duvarına asmıştım. İçerideki büyük duvara o makaleyi çevirip Arşitektur Dojordu'yu yayınlanan makalesini <gülüyor> çevirmiştim. O hala güncel bir kent üniversitesinin nasıl çevreyle ilişki kuracağını, Tabii. kendi dönüşümünü nasıl tartışmaya açacağını. Tabii. Bu böyle iki tane şeyin e, yetkili kurumun yetkili kişinin akademi senatosunda ya da bilmem nerede profesörler kurulunda konuşmasıyla ya da idari işler müdürünün tasarrufuyla olacak iş değildir. Bir parkla olan ilişkisi bile Kesinlikle yani katılıyor. sadece şehirle değil bir parkla olan ilişkisi bile böyle. Evet. Yanındaki antrepolar vesairesi. Ee, burada çok ciddi bir şey var. Üniversite kavramı ortadan kalkıyor. Yani daha tehlikeli bir durum var. Üniversite çünkü ancak bu enerjiyle beslenir. Eğer kendi binasını bile şey yapamıyorsa... ...mimari açıdan sorgulayarak dönüştüremiyorsa... ...hani koruma sözcüğünün e, biraz e, uzaktan geçerek söylüyorum. Ama çünkü, içeriyor senin söylediğin. E, tabii içeriyor. ki anlaşıyoruz bu konuda ama... ...yani bu dönüşümü eğer e, başaramıyorsa... Yani bunun mimari düzeyde tartışmasını yaparak bu dönüşümü bu sağlamayı dönüşü, başaramıyorsa bu, bu çok bilgi, vahim bir durumdur. Bu dönüşümü bilgi alanına çekerek problematize edemiyorsa ha işte onu kastediyorum. İşte tabii ve ne yazık ki öyle olmuş durumda. Ve şu anda yani şu anda elden gitmiş durumda. Ya artık artık ben bu benim karşı notlar kitabına da aldığım bir makalem vardır. Orada ee, büyük bir şeyle, büyük bir keyifle şeyden, şeyi anlatırım. Bu akademi mimarlığının, bir mimarlık okulunun mimarlık olarak Sedat Bey'in bu mimarlığın taşıdığı önemden söz ederim. Ee, Doğrusunu söylemek gerekirse o zaman o mimarlığın başına böyle bir şey geleceği söylenseydi bana inanlamazdı. Yani, gerçekten inanamazdı. Yani, ya, şöyle inanırdım ancak. Ancak e, Mimarsal Üniversitesi oradan çıkartılır başka bir e, e, başka bir kurum oraya gelir. Başka bir kurumda bütün duyarsızlığıyla çok müdahale eder. Müdahale eder, o hale getirir. Bu çok anlaşılır bir şey ama ben Mimarlıklar Üniversitesi'nin bizzatii kendisinin kendi e, varlığını, kendi varlığını, kendisini var edeni, kendisini var edeni her anlamda söylüyorum. Yani mimari olarak, mekan olarak, bilgi olarak Sedat Hakkın'ın mimarisi olarak Sedat Hakkın bizatihi kendisi olarak onun oradaki e, kurucu e, bütün e, e, mimarlık eğitimindeki kurucu rolüyle bütün hepsini içerecek bir şekilde kendini var eden bir şeyi e, üniversitenin kendisinin yok etmesi inanılır gibi değil. Evet ben şimdi <gülüyor> yani bunu e, bilmiyordum e, öğrenmiş oldum çünkü ben Çok dışarıdan e, yani basitçe bir e, iş yapılıyor herhalde de bu mimari bir müdahale içermeyecek falan diye düşünüyordum. Oysa ki binanın ana şeyini tabii, mimari tabii, tabii, şeyini tabii, tabii, tabii. özelliğini yok eden tabii, tabii. bir. Bu arada, bir şey. bu arada şunu da söyleyeyim parantez içinde mimarlık fakültesi ilk bu projeyi gördüğünde hemen bir başka mühendislik grubuna gidiyor ve o mühendis grubu bu kez o yığma çeperi de, yığmak duvarları da hesaba katarak bir konuya yaklaşıyor ve sonunda içerideki strüktürün müdahaleye ihtiyaç olmadığını, ihtiyaç olmayabileceğini sürüyor. Ona göre bir proje yapıyor ama ne yazık ki o artık iş işten geçtiği söyleniyor. İşte eski projelendirilmiş olmuş olduğu, ihale edilmiş olduğu falan söyleniyor ve o proje hiç dikkate de alınmıyor. Böyle bir şey de var. Böyle bir ihale peki üniversite mi yapar genellikle başka bir kamu kurumu herhalde yapıyor. Yani bu devlet o, işleyişi şöyle o oluyor. O bilmiyorum. Üniversite yapıyor olabilir. Evet. Üniversite yapıyorlar. Bilmiyorum. Evet. Tabii. Şimdi <gülüyor> aslında tabii Bomontu yerleşkesi olsun, bu imalat harbi olsun, üniversitenin kendi mimari programı açısından yani kendi mekan düzeni açısından da yönetilemediğini gösteriyor. Yani çok ciddi bir şeyle karşı karşıyayız. Bir mimarlık okulu, yani en Türkiye'nin en köklü mimarlık okulu, mimarlığı öğreten mimarlık kurum kuru şey mi? kendi kurumsal yapısının mekansal karşılığını üretmek için Gayret gösteremiyor. Burada büyük bir zafiyet ortaya çıkmış durumda. Kaldı ki kent üniversitesi olsun ve kentin sorunlarına cevap versin. Ben bu hafta sonu şeye gittim. E, Mimar Sinan eseri olan Sokullu Mehmet Paşa camisinin. Kadırga Sokullu. Kadırga'daki Sokullu. Evet. O, orada şey hatırladım. Birden bir hatta fotoğraflarını da çektim. 1982'de e, tesadüfen bir hafta sonu benim... O e, caminin avlusuna orayı gezerken camiyi bir kez daha gezmek için gittiğimde avlunun döşemesinin bir yüklenici bir müteahhit tarafından devşirme taşların. Evet Bizans devşirme 15 -20 centim, her 20 santim keşitliğindeki döşeme e, mermerlerinin sökülüp. Yerine iki buçuk santimetre kalınlığında marmara mermeri döşendiğini Hamam Hamama çevirdiklerini ben de ee, o tam durdurduğun noktayı Hürriyet evet. Gazetesi'nde de galiba açıklama evet, hemen yapmıştım. Gör, hemen basın. Ee, o durdurduğu noktanın tam sınırını fotoğrafladım. Pazar günü, pazar günü Hürriyet Gazetesi'nin harekete geçirmiş. İşte Aykut şurada müdahale etti diyorum. O sınır çizgisi. Evet sınır çizgisi, sınır çizgisi, tam çizgisi duruyor. <gülüyor> duruyor. Evet. Duruyor, sınır çizgisi duruyor. <gülüyor> Müteahhit orada bırakmış işi senin evet. yüzünden. Adamın ekmeğine mani olmuşsun. Ne yazık ki. Ama, Ama tabi ben adamın ekmeğinden çok o daha önce olan taşlar onlar bir süre şeyinde de bekledi. Kadırga Sokak'ın evet. kapısı önünde de bekledi. Yorulmuştu evet hatırlıyorum. Yoruluydu. Yani tabii, keşke onlar yeni baştan yerine şey, konabilseydi yani. ama tabii ne gezer müteahhit de parasını aldı alacağı kadar hatta evet. belki tazminat bile almıştır iş yeri bıraktıran olası. otoriteydi ama şimdi bu skandal şeyin çok bariz bir göstergesi yani Mimar Sinan bile nasibini alıyor bırakalım Sadat Hakkı elden yani, <gülüyor> Sadat Hakk... yani, Mimar Sinan'ın <gülüyor> üniversitesi de kendisi aldıktan sonra diyorsun <gülüyor> üniversitesi ama şeyi sözlerinde durmuşlar ee, bütün o avlunun revaklarının içindeki biliyorsun alüminyum doğramalar vardı... Evet. Onlar ne yapmışlar? Plastik mi yapmışlar? Tahta taklidi plastikle değiştirmişler. Ha, ama tahta taklidi. <gülüyor> evet ha, bak güzel. bu çok büyük bir gelişme. Çok duyarlı. Son gittiğimde bu değişiklik yapılmıştı. Büyük, büyük bir duyarlılık. Ee, <gülüyor> bu eleştiriler de yani boşa gitmiyor. Bayağı bir <gülüyor> evet, e, şey koran. yaratıyor. Evet. Ee, karşısında da Özbekler teknesi var. Hemen yanında evet, çok evet. ciddi bir modern yapıdır aslında. O evet, böyle evet, evet, Şey evet. kimdir onun mimarı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama Raymond Daronko falan olabilir mi acaba? Yani ee, Olsaydı bilirdik. Çünkü hem yani biraz milli şey de var. Yani o, belki onu valori falan da var. Ama bu yapının içinde de şu anda hoş bir durum var. Orası da bir tasarım merkezi olmuş. Ee, karşı karşıyalar bu da çok keyifli aslında. Yani bir modern bir işlev gelmiş. Orası çok bir doğru. tasarım çok merkezi doğru. olmuş. Bir tarafta da işte etkinlikler oluyor, şeyler evet, oluyor. Evet. Aslında çok şeyde değil yani enerjisi olan bir bölge. Hala Olmaz halk, mi? göçmen, Ki. nüfus vesairesi tabii, tabii. yani kadırga oradaki tabii. havuzlu kahveyi tavsiye biz, ederim. Biz i̇kimiz de o çevrede geçti çocukluğumuz. Evet benim ona. dedem. Senin oraya. deden oradaydı. Ben Piyarlı evet. Caddesi'nde evet. benim çocukluğum geçti. Birlikte Cinci Meydanı'ndaki bayram yerine gitmiştik değil mi? Birlikte yani. Ben birkaç tane Türk <gülüyor> filminde bile oynamıştım o mahallede. Çünkü hafta sonu oraya gittiğimizde evet. işte sokağa salarlardı evet. ya o zaman güvenliydi evet. sokaklar falan. Ee, ben Kadıgay Kukulu'da bize... okumuştum aynı zamanda. Ha, benim annem de Kadıgay Kukulu'nda. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle eski defterleri karıştırmaya <gülüyor> başladık ama... E, ...buradaki şeyi kaybetmeyelim. Yani Mimar Sinan yapısına bile... E, bu tür müdahaleler olduktan sonra sevda hakkının yapısına evet, müdahale edilmiş. Doğru. Bir de tabii mimarsın araştırma merkezi olarak biliyorsun. Bu imalat harbiye binası yapılmaya çalışılıyor. Onda aynı bir, e, bir program daha yapmamız on, lazım. istersen yapmamız lazım. mimarlıkla ilgili parantezi burada kapatalım Yapatalım. çünkü bu iş Peki. çok e, şey gece, akşama kadar falan evet, devam eder evet, yoksa. Çok doğru Korhan. E, çok teşekkürler Aykut'un program verdiğin katkı için. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bu programın sonuna geldik. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Metro Politika. Kent ve kentilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman, balık balık balık bal, tutabiliyordum işte. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş. Tapusluyor ya. Kolay kolay yani pazarı merkez. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Anday Ataman ve Arzu Nuhoğlu'na teşekkür ederiz. Ne yapacağız şimdi bunu?